أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ve والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه ve رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني افقه قولي وافوض امري الى الله بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا الا ما الله الرحمن الرحيم وَقَالَ رَبُّكُمُ اُدْعُونِي اَسْتَجِبْ لَكُمْ <الْعَزِيمُ> Muhterem kardeşlerim Bugün de Kulluğumuzun bir parçası olan Dua hakkında konuşacağız Bir Müslümanın Rabbisiyle olan bağlantısını Kulluğunu ifade eden Aczini itiraf ettiği Önemli özelliklerinin bir tanesi Dua etmesidir Dua etmek zorunda olmasıdır Peki nedir dua? Dua kelimesi anlam itibariyle Çağırmak, davet etmek, istemek, yalvarmak, talep etmek anlamlarına gelir Tabii ki dini terim olarak ise Bir kulun Rabbisine karşı her türlü Yalvarış Yakarış ve istekte bulunmasıdır Rabbimize nasıl dualarda Bulunuyor isek Nasıl isteklerde bulunuyorsak Bunların hepsine Topluca dua ediyoruz Dua diyoruz ki Bir Müslümanın her zaman Yapmak zorunda olduğu Görevlerden ibadetlerden birisidir Ayet-i Kerime'de Allah Teala buyurur ki ve gâle rabbukum ud'uni estecibleküm Rabbiniz dedi ki Dua edin Ben de sizin duanızı kabul edeyim Duama karşı Gelip dua etmeyip Kibirlenenlere ise Onlara ebedi kalacakları Cehennem vardır Ayet-i kerimeden de Net şekilde anlaşıldığı gibi Bir Mümine Allah Teala dua etmesini kendisi talep ediyor. Söyle kullarım, bu idaresi ki ayibe ettiği anniife Ey habibim, kullarım sana beni sorarlarsa benim yakın olduğumu söyle. Allah her yerden çok yakın. Bize can damarımızdan kalbimizden her şeyimizden daha yakın. Kalbimizden gönlümüzden geçeni akılımızdan geçeni, sözde söylediğimizi, her şeyimizi zaten bilir, her türlü isteğimizi de her zaman yerine getirir. Ama bizim kur olarak yapmamız gereken şey, ihtiyaçlarımızı allah Teala'ya arz edip ondan talepte bulunmak. İşte onun için de Allah kendisinden istekte bulunmayan insana kibir sahibi olmakla, büyüklük sahibi olmakla itham ediyoruz dua etmeyen insanlar Allah'a yalvarmayan, Allah'tan istekte bulunmayan insanlar bunu bir kibir gereği olarak yaparlar. Kibirli oldukları için kendilerini müstagni, kendilerini ihtiyaç dışı gördükleri için muhtaç olmadıklarını düşündükleri için dua etmezler. Halbuki bir Müslüman her zaman için dua eder. Başka bir ayet yerimde sizin duanız olmasaydı Allah katında ne değeriniz vardı buyuruyor. Biz Müslümanların değeri Allah katındaki şerefi duası vesilesiyledir. Duamız olduğu için Allah'a yalvarma yakarabilme imkanımız olduğu için işte ondan dolayı Allah katına değerliyiz. Onun için de dua etmek... Aynı zamanda Bir kulun Allah'a Aczini itiraf etmesi olduğu gibi Allah'a kayıtsız Şartsız teslimiyetidir Ya Rabbi ben biçareyim İmkansızım Hiçbir şey yapmam mümkün değil Ben bir hiçim Ancak senin yardımınla Bu mümkündür Bunu itiraf etmesidir kul Aynı zamanda Tariflerinden birisi de duanın şudur ki Rabbine yönelip Rabbinden başka her şeyi terk etmesidir. Bir insan canı gönülden dua ettiği zaman, Allah'tan her şeyi istediği zaman bu aynı zamanda imanının da güçlenmesidir. Çünkü güçlü bir iman sahibi ancak Allah'tan ister. Zaten duanın da hedefi Yüce Rabbimizdir. Bir insan İstekte bulunmak demek değil dua. Dua sadece Allah'tan istemek. Yani insanlardan değil yalnızca Allah'tan. Onun içinde insan Allah'a dua ettiği zaman, istekte bulunduğu zaman iste arttıkça, duası ilerledikçe Allah'tan başka hiçbir şeye muhtaç olmadığını anlamış olur. İmanı güçlendikçe duası da artar. Hani anlatırlar bir gün bir dilenci dua pazarda duruyor pazarda elini açmış insanlar versin diye ama böyle yapmıyor ya yönlü insanlara sırtını dönmüş duvara doğru ya Rabbi söyle kullarına versinler bana diye istekte bulunuyormuş tabi direncilik ayrı bir konu ama buradaki inceliği belirtmek için söylüyoruz insanlardan istemek değil Allah'tan istemek insanlara İnsanlardan bir talebimiz olduğunda da o insanın kendisine karşı talepte bulunmaktan daha çok yapacağımız iş Allah'tan istemek. Ya Rabbi şu kulunun kalbine merhamet et, buna ilham et ki bana bunu yapsın diye bir insan insandan istemek değil, yine insandan beklentisini de Allah'tan istemesidir. Ve bir insan dua ile ilişkisini kopardığı zaman Allah'la da bağını koparmış olur ve bir müminin Hani cep telefonlarının Nasıl şebeke sorunu varsa her an Çekmek durumundaysa işte Bir müminin her an Kalbinde şebeke Problemini kökten çözmesi Gerekir her an Yüce Rabbi ile irtibat içerisinde olması gerekir Bu duanın tabi ki Değişik zamanları mekanları Stili biçimi varsa bile Önemli olan Dua Kulun her zaman aciz olduğunu bilmesi Her türlü talebini ileteceği tek merciğin Tek makamın Rabbi olduğunu bilmesi Onunla hareket etmesidir Bir hadis-i şerifte Peygamberimiz buyuruyor ki Kim Allah'tan talepte bulunmazsa Allah kendisine gazap eder Allah'a dua etmez Allah'tan bir istek içerisinde olmazsa ...Allah o kızı, kula kızar... ...gazap eder... ...çünkü o Rabbisini unutmuş... ...ve Rabbisinden başkasına yönelmiştir... ...bir insanın dua etmemesi demek... ...ne anlama geliyormuş... ...Allah'ı unutması... ...Allah'ı unutması... ...ki insanoğlu hayatının... ...her kademesinde bunu görür... ...ilişki içerisinde olduğu insana... ...ben seni çok seviyorum ama... ...hiç sana selam vermiyorum... Seni çok seviyorum ama hiç görüşmüyoruz. Halini hatırını sormuyorum. Hiç birlikte, hiç ortak yönümüz yok. Bu sevgi sevgi değildir. Sevgi nedir? Gereğini yapılmasıdır. İşte bir insanın da allah Teala'ya olan sevgisi, bağı, ilgisi de onunla sürekli irtibat halinde olmasıdır. Tabii ki duanın çeşitlerinden birisi de namazdır demiş alimler. Bir insan namaz kılmakla, namazda yaptığı secdeyle ...ya Rabbe ayaklarına kapandım demiştir. Yönlerinden birisi budur. Ama nedir yine dua etmiştir namaz kılmakla da. Onun için de bir insan Rabbisine dua ettiği zaman... ...aşkını, bağlılığını, sevgisini, iletişimini, ilgisini, irtibatını her zaman devam ettirmiştir. Bunu kopardığı an aradaki bu sırayı sağlayan bağı kopartmıştır... Dua arttıkça Rabbisiyle olan ilgisi devam eder. Eksildikçe de eksilmiş olur. Ve değerli kardeşlerim... ...Peygamberimiz bize dua etmeyi o kadar çok tavsiye ediyor ki... ...dua... el ...dua... -u -ibade. ...dua... ...ibadetlerin özüdür buyuruyor. İbadetlerin özü... ...öz itibariyle nedir? Dua etmesidir. Dua tüm ibadetleri bir şekilde... ...ödümsemiş, sembolik halidir. Ve yine peygamberimizin buyurduğuna göre... ...Allah Teala diyor, sizin dua etmenizden hoşlanır. Kendisinden sürekli istekte bulunmasından. Hatta sizden biriniz, Rabbisinden bir şey isteyeceği olmadığı zaman bile... ...ayakkabı bağı bile olsa Allah'tan istesin. Şu ayakkabılarda kullandığımız iplik bağ ayakkabının ip ipi bağı neyse... Onu bile Allah'tan istesin. En küçük, en basit bir şeyi bile istemekten çekinmemeli. Tabii ki daha çok şey istemeli. Hep hedefini büyük tutmalı. Dünya için, ahiret için her şeyi her zaman istemeli. Ama hiç istemeyeceği bir şey olduğu zaman biri en küçüğü bile istemedi. Niye? Duası devam etsin diye. Niye Allah Teala ile olan bağını koparmamış olsun diye. Ve onun içindir ki, bazı dualar vardır. Tabii ki duanın hepsi bir ibadettir. Bir insan hayırlı istek ve taleplerde bulunduğu zaman, Allah'a yalvardığı zaman, dünya ve ahirete yönelik tüm duaları ibadet kapsamındadır. Ve dualardan bir miktarı vardır ki hemen kabul olur. Yıldırım hızıyla gerçekleşen dualar vardır. Bir miktarını da Allah Ta'ala tehir eder. Bunun süresi vardır ki, Mesela Kur'an-ı Kerim'de Hazreti Musa'nın duasının 40 yıl sonra kabul edildiği bildirilmiştir. O dolayısıyla da duanın zamanı da vardır. Her istenen anında kabul olacak değildir. Çünkü bir insan dua ettiği zaman duanın 3 karşılığı vardır. Birincisi duanın kabul edilmesi yani isteğinin kendisine verilmesidir. Dua Kabul edilmişse istek kendisine verilir. Bunun dışında bu duadan dolayı ahirette kendisine mükafat verilir. Üçüncü olarak da günahları affedilir. Duanın üç tane karşılığı var. Dua ettin, yalvardın Allah'a bu isteğinden dolayı birincisi isteğini sana verdi. İsteğini verdi, dua kabul edildi. Yok kabul edilmediyse bile... Allah Teala sırf dua ettiğin için günahlarını affeder. İstiğfar vesilesidir. Dua etmek günahların affolmasıdır. Üçüncü olarak da dua ettiğin şeyden dolayı Allah sana kıyamet günü sevap olarak karşılığı verecektir. Onun için buyuruyor ki kıyamet günü insan yapmadığı, yaptığını bilmediği bazı karşılıkları görür. Kıyamet günü bakar ki ...hiç görmediği sevapları işlemiş... ...ne diye baktığında görür ki... ...dünyada istedikleri dualar... ...ve insan kıyamet günü... ...yaptığı duaların... ...kendisine ibadet olarak... ...sevap olarak gördüğünü... ...döndüğünü görünce... ...hayıflanıp keşkedir... ...dünyadayken... ...hiçbir duam kabul edilmeseydi de... ...ve... Ben tüm zamanlarımı dua ederek geçirseydim, karşılığında böyle sevap alsaydım diye kıyamet günü insan kabul olmayan dualarından dolayı aldığı sevapları görünce böyle mutluluk yaşar. Değerli kardeşlerim neden bahsediyoruz? Duaların bazen hızlı kabul olmasından, bazen gecikmesinden. Peygamberimiz buyuruyor ki اِتَّقِ دَعْوَةَ الْمَزْدُومِ فَاِنَّهَا لَيْسَ بَيْنْهَا وَبَيْنَ اللّٰهِ حِجَرٍ ''Mazlumun duasından sakın.'' Çünkü onun ile duası arasında Allah arasında hiçbir perde yoktur. Bazı dualar çok hızlı kabul olur dedik ya... ...anne baba duası evladına hızlı kabul olan dualardandır. Aynı şekilde mazlumun duası. Alma mazlumun ahını çıkar aheste aheste dendiği gibi mazlumun duası gecikmez ve onun içinde dünyada ana babasına isyan içerisinde bulunan insanların rezilliği kötü duruma düşmesi peşindir. Bu ertelenen bir suç değildir. Annesinin babasının hayır duasını alamamış olan insanlara cezaları dünyada peşin verilir ve yaptıkları olumlu dualarda dünyadayken kabul edilir. Kimin başka? Mazlumun bir insan, mazlum bir insanın bedduasını almışsa, o da çok hızlı kabul edilen dualar içerisindedir. Değerli kardeşlerim, Hazreti Ömer Efendimiz buyurur ki, ben duamın kabul edilmemesinden hiç endişe etmem. Bu benim için hiç önemli değil. Benim tek endişem, kendimde dua etme isteğinin yok olmasıdır. Eğer içimde Ya Rab diye dua edecek bir talep bulmadığım zaman bu aşkı, bu heyecanı hissetmediğim zaman işte ben bundan korkarım. Çünkü dua etmek, kulluk yapmak demektir. Duam kesildiği zaman demek ki kulluğum kesildi diye düşündüğünden dolayı Hazreti Ömer Efendimiz böyle ifade etmiştir. Neden bahsediyoruz? Dua etmekten. Tabii ki her ibadetin şartları, vasıfları, sıfatları olduğu gibi ibadet duanın da vardır. Ki bunlardan bir tanesi tabii ki kayıtsız şartsız teslimiyet içerisinde iman sahibi olmaktır. Başka, ihlas içerisinde olmak. Yaptığı duada yalnız Allah'tan isteme İhlas içerisinde olması sonra ...fasıklık dediğimiz kebair günahlardan uzak durmasıdır... ...duanın kabul olması... ...bir de kul hakkının yememesi... ...aynı zamanda helal lokma meselesidir... ...duanın kabul şartlarından birisi... ...hani Hazreti Enes Efendimiz... ...bir gün Peygamberimize gelip demişti ki... ...ya Resulallah ben tüm duaları makbul olan... ...kabul olmuş bir insan olmak istiyorum... Bunun için ne yapmalıyım? Yaptığım tüm dualar kabul olsun. Bunun için ne yapmalıyım? diye sorduğunda buyurmuş ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Ya Enes atıp kesmek Tüstecebu bu ve tükü Ey Enes kazancını helal ve temiz yap ki duaların kabul olsun. Bir insanın duasının kabul olması boğazından geçen helal lokma ile de birebir ilgilidir. Kul hakkı yiyen insanın namazı da, duası da kabul olmaz. Kaldı ki bu aynı zamanda bir e, tıbbi mucizevi nebevidir. Peygamberimizin bir tıbbi bir mucizesidir. Buyurur ki Peygamberimiz bir başka hadis-i şerifinde haram yiyenin 40 gün ibadetsiz kabul edilmez haram yiyen bir insan kıldığı namazlar 40 gün süreyle kabul olmaz. Bugün bu mucize ortaya çıkmış ki bir insan yediği herhangi bir lokma 40 gün süreyle vücudunda bulunuyor. Onun içinde duasının kabul olması da ne ile ilgili? Haram yememesi, kazancını haram karıştırmaması ve kul hakkını gasp etmemesiyle ilgili de değerli kardeşlerim. Tabi Bizim bir başka ifade etmemiz gereken husus, duanın çeşitleriyle ilgili ki iki çeşit dua vardır. Dualardan birisi lafsi dua, ikincisi de fiili dua. Nedir lafsi dua? Lafzı dua bir insanı, ''Ya Rab bana şunu ver.'' diye Allah'a yalvararak dua etmesi, sözler olarak bazı sözler sarf etmesidir ki bu hepimizin bahsettiğimiz dua. Bir de ikinci çeşit dua vardır ki o da fiili duadır. Bir insan ''Ya Rab bana ver'' deyip kenara çekilirse bu dua dua değildir. Önemli olan ''Ya Rab'bi bana ver'' dedikten sonra esbaba tevessül etmesi. O işin gereğini yapmasıdır. ''Ya Rab'bi bana ekim ver'' diye sadece kuru kuruya dua etmesi değil. Bu dua yapıp sonra da tarlasını sürmesi, tarlasını sulaması... Tarlasını gübrebremesi, tarlasının bakımını yapması gereğini de yaptığı zaman ikisini birlikte yaptığı takdirde ancak her iki duayı gerçekleştirmiş olur. Hangi dualar? Lafzi dua ve fiili dua. Sözel olarak dua etmesi bir de yaşam olarak dua etmesi. Değerli kardeşlerim, Hani meşhur İbrahim Ethem Hazretleri, Bilirsiniz İbrahim Ethem Hazretleri şehrinin hükümdarı iken bir gün gördüğü rüya üzerine makam, mevki, her şeyi terk edip seri sürük içerisine daldı. Ve uzun yıllar dönüp geçti ki İbrahim Ethem Hazretleri ömrünün sonuna doğru tekrar Bel şehrine dönmeye karar verdi. Tam oraya gelmişti ki Karlı, soğuk ve yağmurlu bir gecede Düşündü ki ben buraya geldim hemen şu camiye geçeyim Yatsıyı kılayım Sonra da biraz kıvrılır Şu camide sabah olmasını beklerim Ve sabah da çıkar giderim Tabi yatsıyı kıldıktan sonra Bunun kenara büzüşmeye başladığını görünce Caminin görevlisi kayyımı hemen Yaka paça dışarı attı bunu Sonra da İbrahimet hem Hazretleri'ne de çıkışıyor diyor ki bu İbrahimet hem hazretleri diyor senin gibi çulsuzlar gelip burayı işgal etsin de yapmadı bu camiyi. Karşısındaki de İbrahimet hem hazretleri tabii ki sesini çıkarıp da ya sen kimi kovuyorsun böyle bir şey söylemiyor. Yaka camiden kovuluyor ve öyle yaka kovuluyor ki kayın kuvvetli iri yapılı da biriymiş ki ee, kafası başı yarılıyor da üstelik merdivenden kayıp düşüyor. O arada camiden kovuldu. Gecenin soğuk kar vakti sessizce çıkıyor caddelerden. Yürürken birazdan bir fırının açık olduğunu görüyor. Fırın açık, kapıyı çalıp lambası da yanıyor. İçeri giriyor ki Fırıncıdaki delikanlı buyur ediyor içeriye. İbrahim Ethem Hazretleri de cılız, e, sakin e, kimsesiz, yoksul vaziyette fırının içerisinde kenarda beklemeye koyuluyor. Gece yarısını hayli geçmiş. Tabi bu esnada devam ederken ta 1-2 saat, 3 saat zaman geçiyor ki ezan okunmaya başlıyor. Ardından da fırıncı başlıyor. Hemşerim hoş geldin. Anlat bakayım neyin neslesin, kimin neslesin ne hizmet buralardasın diye soru soruyor. Tabi Bırahmat Hem Hazretleri şaşırıyor. Önce genç selamını aldı, kendini buyur etti, içeride duruyordu. Ta uzun bir zaman sonra konuşmaya başlayınca diyor ki... ...hayrola diyor, o e, şaşkınlıkla cevap veriyor. Şimdi mi diyor aklına geldi, yani iki üç saat buradayız. hiç Şimdiye kadar selam sabah yoktu, şimdi konuşmaya başladın deyince... O delikanlı çok ibretlik cevap veriyor Diyor ki benim iki çocuğum var İki de yetimim var Bunlara bakıyorum Ve Allah'a şükür ki bunlara şimdiye kadar Bir gram haram dokma yedirmedim Hep helalle nafakalarını temin ettim Ve ben şu anda mesai saati içerisindeydim Ezan okundu Mesain bitti Eğer bundan önce seninle konuşsaydım işverenin hakkını çalmış olacaktım kazancıma haram katmış olacaktım Senle meşgul olduğum için şimdi rahatım sabaha kadar konuşuruz tabi İbrahim Ethem de karşısında büyük bir veli olarak gördüğü bu fırıncıyı görünce şaşırıyor Allah Allah demek ki halen bu devirde böyle insanlar da var mı diye sonra İbrahim Ethem Hazretleri bu gencin bu halini görünce imreniyor ve bundan acaba nasıl ders alırım, ibret alırım diye kendisine yaklaşıp da sorduğu sorulardan birisi şu. Diyor ki sana bir şey sorsam sen hiç hayatında Allah'a şimdiye kadar bir dua yaptın da o dua reddedildi mi? Dediğinde o genç cevap veriyor diyor ki ben diyor evet hayatım boyunca Allah'a şükür yaptığım tüm dualar kabul oldu yalnızca biri hariç bir duam kabul edilmedi o da neydi? hep dua ettim ki, ya Rabbi şu dünya gözüyle İbrahim Ethem'i göreyim diye dua ettim Allah bana göstermedi karşısındaki de İbrahim hem tabi İbrahim Ethem Hazretleri gencin bu sözünü duyunca çok şaşırıyor demek ki diyor Allah bizi buraya bunun için getirmiş ve gence diyor ki Allah öyle yücedir ki bu duasını, kulunun duasını kabul etmek için İbrahim et hem kulunu yaka paça kafasını gözünü yararak ta kulunun dibine kadar getirir ve son nefesinde bu son nefesini bu duasını böyle mübarek kulunun önünde teslim diyor hakikaten Allah öyle takdir buyurmuş ki ve bu sözlerden sonra da e, kelime-i şehadet getirip vefat ediyor. Yani o kul o kadar mübarek kul ki İbrahim Ethem Hazretleri son nefesini okulun yanında veriyor. Neden bahsediyoruz? Helal bilincinden neden bahsediyoruz? Duanın kabul olmasının şartının helalden geçtiğine. Değerli kardeşlerim, tabii ki her ibadetin şartları, adabı, yapma biçimi olduğu gibi duanın da vardır dedik. Nedir duanın şartları, adabı? Birincisi şudur ki birincisi dualar için değerli, şerefli zamanları fırsat bilmek. En önemlisi bu. Ne zamanlar? Seher vakti. Tabii ki insan günün her anında dua edebilir. Allah'tan istekte bulunabilir ama önemli olan esas seher vakti dediğimiz sabah namazından önceki teheccüd vakti yaptığı dualar. Bu dualar çok çok önemlidir. Çok hızlı kabul olan duadır. Başka Ramazan ayı gibi müstesna zaman dilimleri. Perşembeyi cumaya bağlayan gece. Cuma günü imamın özellikle hutbede olduğu zaman. Adam imam hutbeye çıkmış, uyumak için fırsat bulmuş. İmam hutbeye çıkmış bir tanıdı, ahbabını görüyor, başlıyor. Fısır fısır muhabbeti. Halbuki sen şu anda en önemli zaman dilimindesin. Bu tür zamanlar, yine her iki bayramın arefelerinde olan günler kıymetli zaman dilimleridir. Bu tür mübarek zamanları kesinlikle değerlendirmek gerekir. İbadet, duanın, duanın adatlarından birincisi bu. İyi zamanları, değerli zamanları değerlendirmek. Bu tür zamanlarda dua edebilmek başka ikinci olarak yine değerli halleri fırsatı değerlendirip bunları ganimet bilmektir. Birinci zaman, ikincisi an itibariyle ne zamanlar? Secde hali. Bizim Türkiye'de genellikle sadece kıyam dediğimiz ayakta durduğumuz esnada namaz uzundur ama ruku secde çok hızlı biter. O beğenmediğiniz Arap ülkelerinde kıyamda ayakta durduğundan daha uzun bir süre insanlar secdede bulunur. Niye? Çünkü secde insanın Allah'a en yakın olduğu andır. Onun için secdede tabi ki e, telaffuz ederek dualarda bulunmalı değildir ama secde anı insanın ibadeti, duası'nın kabul olduğu bir andır. O zaman içinden Allah'a dua etmelidir. Başka Allah Teala'nın rahmet indirdiği an olan yağmur yağdığı zaman. Çünkü Allah Teala rahmet indiriyor. Rahmet indirdiği zamanda yapılan dualar. Başka namazların akabinde namaz kıldı. Namaz kıldıktan sonra insan farzı kıldı, sünneti kıldı, tesbihat çekip dua etmesi... Dualarını kabul olması için önemli anlardan birisidir. Başka hangisi? Başka değerli kardeşlerim kitaplarda buyurulduğuna göre iki ordu çarpışmaya başladığı an Allah için savaştasın, cihat yolundasın ve o mücadele esnasında Allah için yaptığın mücadelede sahaya indiğin an işte o an dua anıdır. O an Allah'a en yakın olduğun Allah'ın davasını savunmak için mücadele ettiğin an olduğu için o an yaptığın dualar da en makbul dualardır o zamana da fırsatı ganimet bilmek gerekir bunun dışında bir de insanın bazı arzi anlarda hissettiği kalbi yumuşaklık halidir hani ...araçta giderken radyoda dinlediğiniz bir hadise aklınıza bir şeyler getirir. Veya herhangi bir namaz kıldığınızda kendi köşenize çekildiğiniz bir an... ...birden eskilere dalıp gittiğinizde bakarsınız birden kalbiniz yumuşak. Bunun özel bir anı yoktur. Bir insanın kalbini yumuşadığı herhangi bir zaman işte bu zamanı da insan iyi değerlendirmelidir kalbini yumuşadığı anlarda değerlendirilecek duanın makbul olduğu zamanlardır. Değerli kardeşlerim, üçüncü olarak da duanın adetlerinden birisi de bir insanın dua ettiği zaman ellerini açıp kılbireye yönelerek, yönelerek yalvarmasıdır. Yani yattığın yerde de dua edebilirsin. Oturduğun yerde Başka işlerle meşgul olduğun an birisi oturuyor konuşuyor sen içinden dua edebilirsin her zaman yapılır ama adab itibariyle kıbleye yönelip elleri açarak yapmaktır. Peygamberimizin de sünnetidir zaten bu duanın adapları içerisinde. Dördüncü olarak duanın adabı sessiz ile sesli arasında bir tarzda dua etmektir. ...bağıra bağıra, çağıra çağıra dua etmek değil... ...tamamen gönlünden geçirmek de değil... ...ikisinin arasında bir şekilde... telaffuzda bulunarak... ...dua etmek de... ...duanın adaplarından birisidir... ...tabii ki Allah... ...gönlümüzden geçen şeyleri de bilir... ...içten... ...içe yaptığımız duaları da kabul eder ama... ...adap bakımından... ...bunu söylemesi, sesli telaffuzda bulunması... ...ama bağırmadan başkalarını taciz edecek derecede olmadan yaptığı dua önemli duadır. Ki Allah Teala başta okuduğumuz ayet-i kerimede de öyle buyurmaktaydı. Ben her an kullarıma yakınım. Kullarım yeter ki benden e, duada bulunsunlar. <gülüyor> Ve buyurmuştu ki Allah Teala Ucibu da'veted-da'i İza da'ani bana dua ettiği zaman dua eden kimsenin duasını kabul ederim. Fe yestecibuli öyleyse bunun karşılığında da o da benim isteklerim yerine getirsin ve <gülüyor> bana hakkıyla sağlam iman etsin. Lellahum yarşudun. İnsanlar bunu yaptıkları zaman irşada ulaşırlar. Doğru yava gelmiş olurlar. Tabii ki Allah Teala dua edin ben sizin duanızı yerine getireyim istendiğinizi vereyim ama diyor karşılığında sizde iki şey yapın ne yapın birincisi sağlam bir teslimiyetle iman içinde olun İkincisi de sizde benim dediklerimi yani kulluk görevini benim size emrettiğim şeyleri yapın bunları yapın ben de sizin duanızı kabul edeyim diyor değerli kardeşlerim duanın Makbul olması için gerekli adaplardan bir diğeri de Beşincisi de duanın şiir kafiye vezninde olmaması Yani yapmacık olmaması Hani bazen duyarsınız öyle kelli felli yerlerde ortaya çıkan duayenler vardır Artık bir meslek haline getirmişlerdir Böyle bir dua yaparken sanki ...bir şiir okur gibi insanların e, mesetmek için yani Allah'tan bir yalvarış içerisinde Allah'tan istiyor değil de... ...dinleyicilerin kulağına hoş gelsin diye böyle nefse hoş gelen söz söylemeye çalışıp bu da doğru bir şey değildir. Dua nedir? Duada kafiye, bilmem işte e, vezindi e, buna benzer... Yapmacık şeyler olmaz. Neden? Du'a Allah'tan istenir. Du'a en tabii halde yapılan bir şeydir. Onun için de insanlar şirin görecekler diye bir yapmacık tavır içerisine girmek doğru bir şey değildir. Adam kitaplara yazmış baştan sona alıp elindeki metni okuyor. Kafiyeler uysun da, uysun da aldı du'a olsun. Bu da değerli kardeşlerim doğru bir şey değildir. Ve tabii ki. Kur'an-ı Kerim'in pek çok ayet-i kerimesinde peygamberlerin nasıl dua ettiğine dair örnekler görürüz. Hazreti İbrahim'in, Hazreti Nuh'un, Hazreti Davud'un, Hazreti Musa'nın hepsinin duaları meşhurdur. Her peygamber kendisine has dualar yapmıştır. Selefi Salih'in efendilerimizin de, büyüklerimizin de hepsinin farklı farklı duaları vardır ki insan bunların hepsini değişik zamanlarda bir biçimde yapmalıdır. Tabii ki Peygamberimizin de meşhur duaları vardır. Bunlardan birisini ben paylaşmak istiyorum. Bir gün Peygamberimiz Aleyhisselam Efendimiz Ashab-ı Kiram'dan hasta olan birisini evine ziyarete gidiyor. Hazreti Enes'le birlikte tabi hasta ziyareti önemli bir sünnet, sevap. Peygamberimiz Hastayı ziyaretinde o sahabenin çok kötürüm halde olduğunu görüyor. Sahabe bu. Hazreti Enes anlatırken diyor ki, öyle bir cılız hale gelmişti ki kuş yavrusu gibi kalmıştı. Hazreti Enes'in tavsifi bu. O sahabe diyor, kuş, kuş yavrusu gibi iyice kötürüm, iki büyüklüm haldeydi diyor. Tabi çok bu halini görünce peygamberimiz de biraz e, durakladı ve Dedi ki o ziyaret ettiği Kötürüm haldeki sahabeye Sen dedi Allah'a dua ediyor musun? Çünkü bir insanın Duasının makbul olduğu Önemli anlardan e, Bir tanesi iftar anıdır İftar anında oruç açmak üzereyken Yaptığı dua da reddedilmez Yine e, Bir başkası da hasta olduğu andır İşte diyor Sen e, dua yaptın mı dediğinde peygamberimiz o sahabe diyor ki evet ya Resulallah dua yapıyorum ne yapıyorum diyorum ki ya Rabbi bana ahirette ne ceza vereceksen dünyada ver de kurtulayım yaptığı dua bu ahiretteki cezamı peşin çekeyim yeter ki ahirette sağlam olayım dediğinde peygamberimiz diyor ki sen diyor boynundan büyük laf söylüyorsun senin buna gücün yetmez Allah'ın Ganimeti, fazlı, kerem, ihsanı boldur. Niye sadece ahireti istediği dua ediyorsun? Dünyaya da dua et. Ve peygamberimiz o sahabenin yanında Rabbena atina fi haseneten ve fil ahireti haseneten ve qina diye dua ediyor. Ya Rabbi, bize dünyada da iyilik ver, ahirette de iyilik ver ve bizi cehennem azabından koru. Kur'an-ı Kerim'de de ayet-i Allah müşriklere ifade ederken e, kötü kimseleri diyor ki onlar ya Rabbi bana dünyada verdiği dua ederler. Halbuki diyor Müslümanlar ya Rabbi dünyada da güzellik ver, ahirette de güzellik ver. Allah'ın ganimeti fazla bitmez. Ya Rabbi senden pazarlık ediyorum bana şunu ver ki bunu ver de diğerini vermesen de olur dememeli bir insan yaptığı duayı tam yapmalı. Allah'tan fazla fazla istemesinde bir sakıncı yok. Çünkü Allah'ın fazla ganimeti Allah Teala insanlara dünyanın hepsinin değeri okyanustaki bir iğnenin ucuna batan su miktarı okyanusa göre neyse insanların istediği her şeyi verilmesi, kainat ve içindekilerin Allah katında bu okyanustaki iğneye batan sudan daha az değerlidir. Daha değersizdir. Allah için bir hiçtir. Onun için ve sahabeyi öyle ikaz ediyor. Böyle dua et diyor. Gerçekten de Ya Rabbi dünyada da iyilik ver. Ahirette de iyilik ver. Bu duadan sonra diyor o sahabe kısa süre içerisinde iyileşti. Ve buyuruyor ki peygamberimiz Yüce Rabbiniz haya sahibidir. Cömerttir. Kulu ...kendisine el açıp yalvardığında... ...onu boş çevirmeyi kendisine layık görmez. Bugün oğlu bile böyledir. Az bir hali vaktinde yerinde olan bir insana... ...sıradan birisi bir şey istediğinde... ...yani iyi bir insansa kerim olan insan reddetmez. Kötü insan reddeder. Sıradan bir insanda bile böyle özellik varsa... ...Allah Teala elbette ki ekramul ekramindir... Hiçbir talebi boş çevirmez. Onun için de bir mümin ne yapmalıdır? En iyi şekilde duasını yapmalıdır. Allah Teala'nın çünkü hazinesi buldur. Ve değerli kardeşlerim yedinci olarak da altıncı olarak da yarım dua yapmamalıdır. Ve duaların bir yan etkisi vardır. Mesela hep dua edersiniz. Ya Rabbi işte beni e, şundan kurtar dediğinizde Bakarsınız, kurtulduğunuz şey gerçekten kurtulmuştunuz ama başka bir yan etki, başka bir şey çıkmış. Ya Rabbi ev, ev ver, ev ver diye dua edersin, bir bakarsın ki dar bir ev vermiş, verir Allah ama veya kötü bir komşuyla beraber vermiş. Onun içinde insan dua yaparken kapsamlı şekilde yan etkilerini de düşünerek yapmalı, yarım dua yapmamalıdır. Ya Rabbi şunu yap da diğerler ne olursa olsun dememeli her şeyi ve duasında ayrıntılı şekilde zikretmelidir. Her şeyin ve 7. olarak da hayırlısını istemelidir. Yani ya Rabbi ölümüne şunu ver diye dua etmesi doğru değildir. Çünkü bazen olur ki istediği şey Allah katında malumdur ki o insan için hayırlı değildir. Bazen de bazen insanların hayatında değişik evrelerde ...yaşadığı değişik işleri... ...hepimiz biliyoruz. Basit bir pire için yorganı... ...yapıyor insan. Neler neler... ...karşısına çık. Evet. Allah beni böyle takdir etti. Azamın bir parçasını... ...yarım bırakmışsa... ...bu Allah'ın takdirdir deyip... ...rıza göstermesi ya da ailevi... ...bir problem veya iş veya... ...yaşantı ile ilgili her neyse... ...o şey insan... ...kazaya da rıza göstermelidir. Çünkü her şeyin bir de olumsuz yönü vardır çok canı ister mesela bazen bir şey ister ki o şey istediği şey hayatının da sonu olabilir çok iyi bir araba için çok dua eder araba olduğu gün yakınını kaybeder veya sağlığını veya işte başka şeylerini hayatını kaybeder bir şekilde dualar edilmeli ama Allah'tan hayırlısı istenmelidir insanın kayıtsız şartsız her şeyi ölümüne bir istekte bulunması da bu açıdan doğru değildi değerli kardeşlerim. Yine dualardan bahsederken duaların adabını, erkanını nasıl yapılması gerektiğini söyledik. Peki Müslümanların duaları nasıl olmalı? Demin bahsettiğimiz duanın dışında Peygamberimizin günlük yaptığı pek çok dua vardı ki bunlardan birisi şuydu. E, ya Rabbi bana verdiğin nimetin yok olup gitmesinden lütfettiğin afiyet ve sıhhatin bozulmasından, ansızın vereceğin cezadan ve gazabımı üzerine çekecek, senin gazabını üzerime çekecek herhangi bir davranıştan sana sığınırım. Böyle dualarından birisi de buydu Peygamberimizin. Yine Peygamberimiz ee, pek çok e, dualar ederdi ki hadis-i şerifinde de Allahu merham ümmete Muhammeden rahmeten teammah Ya Rabbi ümmeti Muhammed'in hepsine merhamet et diye dua ederdi ve buyururdu ki ümmetimin en hayırlı duası budur ümmetin hepsine dua etmesidir Rabbene dediği zaman yani tüm kulları kapsayacak şekilde dua içerisinde bulunmak yani bencil davranmamak herkese dua etmek ki bir kardeşin, kardeşin arkasından gıyabında dua etmesi en makbul duadır buyrulur. Neden? Çünkü o günahsız ağızdır. Sen kendin için dua edersin ama günahkar bir insan olmuşsundur. Duan kabul olmayabilir ama senin için başkasının dua etmesi, duaların karşılıklı olması daha hızlı makbul olan, kabul edilen yerine getirilen bir duadır onun içinde dualar karşılıklı olmalıdır diye söylenmiş ki bir gün peygamberimiz bile Hazreti Ömer'e ya Ömer bizi de duandan unutma demiştir Hazreti Ömer'in dua ettiği esnada kendisine de dua etmesini istemiştir. Yine değerli kardeşlerim Furkan suresinin son ayetlerinde Allah Teala mümin kulları överek diyor ki hani müminin e, 13 önemli sıfatı, özelliği, orada sayrılı sayılır ve e, sonunda da şu anlatır ve okullar öyle kimselerdir ki, ellezine yekuluna hep şöyle dua ederler. Rabbena heb min ve zuriyatina a'yunin ve imama. Ya Rabbi bize eşlerimizden ve evlatlarımızdan ve zürriyetimizden Gözbebeği bebeği olacak hayırlı nesiller ver. Ailesinin iyi olması için dua ederler kendi hanımı, çocukları ve desminin. Sonra bizi müttakilere önder kıl. Buna dua ederler. Ya Rabbi iyi insanlar olalım ve yaptığımız işlerle herkese örnek olalım. Yani sıradan basit, utanılacak, korkulacak değil. Herkesin parmakla işaret gösterdiği müttakilere, takva olan kimselere bile örnek olacak insanlar olalım diye dua ederler diye anlatıyor ayet-i kerimede Rabbimiz değerli kardeşlerim ve sohbetimizi tamamlarken bir iki noktaya daha temas edelim dua yaparken estağilu ve lillahi l husna biha buyuruyor Allah Teala Allah'ın esma'yı husnası güzel isimleri vardır Allah'a onlarla dua edin Hani Esma-i biliriz Allah'ın 99 ismi Bir de e, Kur'an-ı Kerim içerisindeki e, ismi vardı ki İsmi azamı Kur'an-ı Kerim'de gizlidir Onun için değerli vakitlerden Birisi de hatim sonunda Dua etmekti çünkü Kur'an'ın Tamamını okudunuz İsmi azamını Kur'an-ı Kerim'in Bir yerinde okudunuz Onun peşine yapılan dualar da Önemlidir ve Esma-i okuyarak da dua yapmak da değerli kardeşlerim önemlidir. Tabii ki duada dediğimiz gibi duanın kabul olma sınırı diye bir şey yoktur. Bu dünyada ahirette ama du duanın mutlaka bir karşılığı vardır. Çünkü duanın kendisi de bir ibadettir. Ve tabi ki dua yalnızca Allah'a yapılır. Allah'tan başkasından her kim olursa olsun hiçbir beşerden veya beşerin dışında herhangi bir canlı cansız yaratıktan dua edilmez. Dua yalnız Allah'a yapılır. Ve dua kim için yapılır? Dua müminler için yapılır. Mümini her türlü şey Allah'tan istenir. Kafirlerin ise hidayeti için Allah'a dua edilir. Allah onları da Allahu mehdi kavmi peygamber duası olduğu gibi Ya Rabbi kavmimi hidayet et. Çünkü fe innehum la yalemun buyurmuştur. Ve dolayısıyla da Tabii ki dua yapılacak kişilerden bir grupta ölülerdir. Ölülere yapılan dualar da kabul edilir. Makbul dualardır. Müslüman ölülerin istiğfarı için ki Kur'an-ı Kerim'de de ifade buyurulur. Dua edilir. Allah Teala bu dualar hürmetine ölülere de rahmet eder. Onlara kolaylık verir. Onlara Yasin-i Şerifler vesaire okunduğu gibi dua etmekte ki zaten bir insan öldüğü zaman ameli kesilir. Yalnızca üç şeyden biri de kendisi için dua eden hayırlı evlat diyor Peygamberimiz. Onun içinde bu da mümkündür değerli kardeşlerim. Ve tabii ki Allah Teala bir mümin kulu kendisinden talepte bulunduğu zaman dua ettiği zaman bundan hoşlanır. Münafık dua ettiği zaman melekler eder ki ne istiyorsa verin. Ne istiyorsa verin hemen verin gitsin Ama müminin Allah'a yalvarmasından hoşlanır Allah kulunun kendisine yalvarmasından hoşlandığı için onu bekletir, geciktirir Ve Allah Teala mümini kendisine muhtaç eder, kafiri de muhtaç etmez Kafir dünyada iyi şekilde yaşar çünkü Allah onun kendisine yalvarmasını istemez bir şeye muhtaç olup da hiç Allah'a dua etmek yakına gelmez onun için böyle çağdaş hayat süren insanlar hep kendi varlıklarıyla mutludurlar daha öte bir hedefleri yoktur işte günü geçirmekle günü gün etmekle e, mutludurlar ancak budur hedefleri ama Müslümanlar hep dua ederler etmelidirler değerli kardeşlerim ve tabii ki dua edilecek zamanlardan birisi de amin demektir. İmamın e, e, Kur'an'ın dediği zaman amin demek ya da duada peygamberimiz buyuruyor ki, imam amin dediği zaman siz de amin deyin. Çünkü kimin amini meleklerin aminine denk gelirse onun tüm günahları affedilir. Biz amin derken melekler de amin diyor. Onlara tevafuk ettiğimiz zaman ne olur? Günahlar affedilir değerli kardeşlerim. Son hadis-i şerifle de sohbetimizi kapatmış olalım. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz buyuruyor ki, Üç kişinin duası reddedilmez. Ana babanın duası, yolcunun duası ve mazlumun duası. Selamün aleyhi musselim, elhamdülillahi rabbil alemin.